Sebeh 31. Sohbet 49. Ayetten itibaren Euzubillah, Euzubillah, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Ve kul Rabbi zıbni ilmen ve fehmen Rabbi şahli sadriyi ve yesirli emri ve ehlül ukdeden min lisanı yefkahu kavlin Vema tevfiği illa bila. Walakad yester nel Kur'an el ezik, fehel min muddekir. Rabbi yesser, vela tuasir. Rabbi tamim bil hayir. Subhanak, la ilmelana illa ma allemtena. Inneke antal alimul hakim. ve as-salam oleyki ya Rasulallah. Salatu as-salam oleyki Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, Fatiha'yı bu sene 2005, 2015 sohbetleri olarak 7 sohbette tamamladık inşallah. Yani bitmez de en azından 7 sohbet yapmış olduk. Şimdi geçen sezon, geçen sene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sebe suresini devam ediyorduk. Sebe suresinin 48. ayetini bitirmiştik, işlemiştik daha doğrusu, ee, bir ara vermiştik. Ee, şimdi devam edeceğiz. E, yalnız 48 ile 49 birbiriyle bağlantılı. 48'den bir şöyle alarak devam edeceğiz inşallah. Emruz bilirim de şeytanca Bismillahirrahmanirrahim. Gül inne Rabbi yazifu bil bilhak alamil guyub. Gül de ki Burada biliyorsunuz kul de emri. Kime hitap? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla da Kur'an'ın muhatabı olan okuyucuya yani bizlere. İnne Rabbi, şüphesiz benim Rabbim, yapma zifu buna e, yok eder, parçalar, atar gibi anlamları vardı. Geçen sohbette hatırlarsanız. Ne ile? Hak ile. Hak ile. Yani e, buradaki ifadeyi söylüyorum. Şüphesiz benim Rabbim hakkın yardımıyla batılı yok eder. E, hak ile batılı e, yok eder ifadeleri vardı. Allemül uyub. O bütün gayıpları e, çok ince derinlikleriyle çok çok bilendir. Bugünkü ayetleri de okuyacağım. Tekrar gul var. ki... Gul Ja El Hak'u deki hak geldi, ve meyubdiü El Batıl'u ve meyüidu. Ben de kelimelere vurguluyorum ki şey yapsın, daha vurgulu bir hale gelsin diye. Buradaki geçen sohbete baktım. Geçen sohbette e, hak konusu baya teferruatıyla anlatılmış. Onu tekrar bir mümkünse geçen sohbeti bir dinleyin. Aynı derinlikte işlemem mümkün değil. E, hak kelimesi gerek Arapça'da gerek Türkçe'de o kadar çok e, kullanım alanı olan ve e, farklı farklı kullanım yerleri olan bir konu ki müthiş. E, fakat buradaki birinci anlamıyla kastedilen özellikle sistem ee, çok meşhur bir ayet vardı ee, Isra suresinde biliyorsunuz ee, İsra 81 ve kul hak hakku ve zehekal batıl innel batıla kâne zehuka çok meşhurdur biliyorsunuz hatta geçen hafta söyledik bir gazetenin e, sloganıydı bu Hak geldi elde batıl, zail oldu diye. Özellikle bu kısmı söyleniyor. Hani e, ikinci kısmı biraz daha az e, dillendiriliyor. E, işte buradaki e, ayetle baya alakalı. Şimdi 48. ayetten biz anlıyoruz ki Allahu u Teala e, hak sistemi Öyle yumuşak bir şekilde getirmiyor. Bir darbe gibi, bir devrim gibi, bir ihtilal gibi bir şeyle getiriyor. Nereden vardık bu sonuca? Bakın 48'de diyor ki Yaklifu. Bu nezele değil. Yani indirir değil. de daha yumuşak bir ifade var. Hatta e, aksapta mı olacak, sebede mi olacak işledik, e, işledik nüzulen diyordu cennet nimetleri için. C Nüzul diyordu. Yani gökten bir sofranın inmesi gibi, bir ikram gibi. Yani nezelede de o var. Fakat yak zivi olduğunda yukarıdan aşağıya e, kafasını parçalarcasına atmak var. Yani... E, i̇ndirir e, ifadeleri de var yaksifu için ama öyle bir yukarıdan aşağı şiddetle indirir ki o enbiya 18'de olduğu gibi beynini parçalayacak şekilde. Şeyi okuyorum enbiya 18'de okuyorum. Bilakis biz hakkı batılın tepesine öyle bir atarız ki onun beynini parçalar bir de görürsün ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız o çirkin sıfatlardan dolayı vay halinize. Bakın bunlarda bir yumuşaklık var mı? Yok. Dikkat, e, dikkatinizi çekerse bütün dinlerin gelişinde böyle bir sertlik var. E, Mevdudi'nin bir kitabı vardı. E, Rab üzerine. E, Rab ilah kavramlarını açıklıyor. Orada bir ifadeyi hiç unutmuyorum. Çok güzel. Şimdi biz bugün kanıksadık diyor la ilahe illallah kelimesini çok fazla da bir anlam ifade etmiyor. Fakat peygamber efendimiz bu la ilahe illallah'ı ilk getirdiğinde bu kelimeyi tevhid diyoruz. İlk getirdiğinde ifadesi çok güzel. Ya başlar öne eğildi, eğildi. Ya da kılıçlar çekildi. Arada başka bir şey yok. Çünkü onun getirdiğiyle o la ilahe illallah cümlesiyle nelerin değişeceğini o andan itibaren insanlar çok net anladılar ya teslim olmak zorundalardı başlar öne eğildi ya da kılıçlar çekildi yani yumuşak bir gelişle gelmedi ihtilal gibi devrim gibi bakın kelimeyi i tevhidin ilk kelimesi ne la. la hayır demek yok demek yani reddedişle geldi yani o kelimeyi anlayan, kelimeyi tevhid'i anlayan önce reddetti sistemi. Ondan sonra kabul var. Bir kere la diyorsun. Hatta ikincisiyle beraber la ilah dediorsun. İlah denilen bir şey yok ya. Yani güç ve kudret tahsis edilecek, medet umulacak hiçbir şey yok. Yani nasıl hiçbir şey mi yok? E sistemi yaratan var. Evet işte o. Bir tek o. İllallah. Bakın bu şekilde anlaşıldığında kelime-i tevhid daha manalı. Bu bir devrim. İnsanların kafalarında oluşturduğu bir sistem var. Tekrar diyorum. İnsanların kafalarında oluşturduğu bir sistem var. Allahu Teala diyor ki siz sistem sistem oluşturamazsınız. Sistemi, sistemi yaratan oluşturur. İşte ona da hak deniyor. İşte ul cael hakkı -bu, bu. Hak geldi. Peki hak yok muydu? Yani o anda mı geldi? Hayır vardı. Fakat insanlardan bunu oluşturması bekleniyordu. Bu hak doğrulara gelmesi bekleniyordu. Çünkü biz daha evvel Hanif derslerinde işledik biliyorsunuz. Hanif konusunda özellikle kim işlendi, kim endeksle, hangi peygamber endeksle işlendi? Hazreti İbrahim endeksle işlendi. Onun en büyük özelliği neydi? Tek başına. Hiçbir din yok, hiçbir öğretir yok, kitap yok, resim yok, çevresinde bir şey yok. Buna rağmen yanlış gibi gözüken şeylerle başlaya başlaya başlaya öyle bir hak sistem idraki oldu ki allah Teala'dan El Halil ünvanını aldı. Literatüre geçti yani. İşte onun kafasında oluşturduğu sistem hak sistemdi. Gittiği şey hak sistemdi. allah Teala bize Hazreti İbrahim'le neyi öğretiyor? Tamam şu an sizin önünüzde kitap var, peygamber var, din var. Ama benim size yüklediğim fıtrati sistem sizin kendi başına düşünüp de ulaşabileceğiniz bir hak sistem. Ben sizden bunu bekliyorum ama yine de çok zor. Ben hidayet unsurlarıyla da sizi destekliyorum. Ne yaptı? Din gönderdi. Ne yaptı? Resul gönderdi. Ne yaptı? Peygamber gönderdi. Necip kısa Kısaküre'nin bir hikayesi var, hoşuma gidiyor. Karşıdan karşıya vapurla geçiyor, şehir hatlarıyla geçiyor. Biri diyor ki, ya diyordu peygambere ne gerek var? O da diyor ki, o zaman niye diyor ki vapura bindin diyor. Karşıdan karşıya yüzse, yüzerek geçseydin ya. Yani din bize bu rahmeti sağlıyor. Hani vema mâ erselnâke illâ rahmetellin âlemin var ya, bize kolay yol. Ya, hak sistemin yaşanırlığını mı öğrenmek istiyorsunuz? Alın size bir misal. Resulallah. İçinizden diyor, kendi içinizden bir peygamber gönderdik diyor. Lekad cael, pardon neydi? <gülüyor> Allah Allah bir anda aklına geldi. Size kendi içinizden e, Resul gönderdik diyor. Yani sizin gibi. Yani onun farklı derin manaları da var da. Liqad jaeikum rasulun min enfusikum aziz aleyhi anittum harisun aleykum bil minine raufun rahim yani kendi içinizden gördük misal sizin gibi yiyip içen ama e, sahip olduklarıyla işte biraz sonra geçecek e, ilham edilenlerle müthiş Allah destekli İşte bu resul aracılığıyla sallallahu ve sellem aracılığıyla gönderilen teferruatı anlatılan kemal olmuş sistem geliyor işte yani o gelmesiyle var olmuyor. Yaradılışın ilk anından itibaren o sistem var. Yani kün emriyle beraber o sistem var. Fakat Resulullah ile beraber gönderiliyor. Yani baka, bizden bakarsak da geliyor. Ama işte bir önceki ayetin ifadesiyle söylüyorum. Bu gelme yumuşak bir şekilde değil devrim şeklinde. Çünkü insanların kafasındakilerin bitmesi gerekiyordu. Batıl müstetir mi acaba? Yani müstetir ya, derken gizli mi? Yasifuda mı gizbem? Nerede anlıyoruz bahtalar? Ve mea yubdi ul bahtulu diyor ya. 48 dedi mi? Yok şeyden anlıyoruz gizli. Şimdi şöyle ya Kur, ben 49 diyorsun zaten, affederseniz. Gizli olmasa şöyle şimdi Kur'an'ı sıkça okudukça okudukça okudukça artık bir şeyi size çağrışım yapıyor. Sanki burada İsra suresini okuyor musun gibi oluyor diyor ya ve in de Rabbi yaksa bu bile hakkı diyor hakkı e, hakkı yardımıyla indirir diyor ya senin aklına bir de sonraki ayette beraber kul cahil hakkıyla beraber hemen onu çağrışım yapıyor. Dolayısıyla direktman batıl diyebiliyorsunuz orada. Yani orada batıl yok ama Kur'an'ın tefsiri Kur'an ya direkt orada Allahu Teala'nın hak ile neyi yukarıdan aşağı atarak parçaladığı indirdiğinin batıl olduğunu anlıyorsunuz neden hakkın zıttı batıl yani şey var tamamlama beyinde Allah'ın yarattığı sistemde tamamlama varmış bir şeyi veriyorsun bir bilgiyi veriyorsun üçüncüyü vermiyorsun onu birleştiriyor tamamlıyor. E ee, burada o tamamlamayla beraber yani, Evet. Mı diye bunu yani, Gazefe mi gizli? Onu sordum. Yani Kazefe mi bunun sırasısı? Evet. Kazefede mi gizli acaba? Ee, yok, Kazefede de gizli değil. Yani Kazefe yukarıdan aşağı doğru bir şeyin fırlatılması manasına geliyor. E ee, batıl ondan etkilenen. 49'da da cahil yerine hadara ya da eta değil de cahilin özel anlamı Eee yani şöyle düşündüm ben onu ee, mesela Hadar'a hazır oldu yani o anda huzura gelmiş olması hani daha evvelden vardı bu Cahaya bence buna daha uygun yani neden o diğer fiili seçmediler de Rabbim seçti ee, bence o şekilde yani mevcutta olan bir şey vardı. Ee, sistemin içerisinde de gizli ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en kemal haliyle bu kemal halini anlıyorsunuz değil mi demek istediğimi yani diğer peygamberlere e, gönderilen de İslam farklı bir şey değil hani peygamberler tarihini okumuşsunuzdur Allahu u Teala hep aynı şeyi indiriyor farklı bir şey indirmiyor aslında fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirilen onun en kemale ermiş, en olgunlaşmış hali neden başka bir açıdan bakarsak da insanlığın toplam aklı, idraksal seviyesi Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem'in dünyaya teşrifiyle beraber artıyor. Artık diğer insanlara öğretildiğinden daha farklı bir ifadelerle anlatılması gerekiyor bunu. Ee, yani e, birkaç bin sene evvel e, bilmem ne dünyanın bir bölgesinde bir e, Değişik bir coğrafyada yaşayan insanı anlattığı gibi anlatılmıyor artık. Neden? İdraksal seviye yükseldi. Bu kavram çok önemli. Yani bu idrakın yükselmesi çok önemli. İdrak zannedildiği gibi tek bir seviye bir şey değil. Yani ilk insanın anlama kapasitesiyle şu an bizim anlama kapasitemiz aynı değil. Bunu biz anlayamayız çünkü o dönemi bilmiyoruz. Ama biz o döneme gitsek de insanlarla bir konuşsak, teknolojiyi falan bırakın, ortak şeylerle onların akıllarını çok ilkel buluruz inanın. Bu Do doğalarımızda var. Allah'ın idrakimizi arttır diyor. Davaya dua ediyoruz Allah İşte idrakımızı yani bir şekilde arttı. Yani istesek de istemesek de sadece bizim değil bütün insanlığı arttı. Şimdi ayete gelelim. Ee, ben şurada bir parantez almışım. Onu bir açıklayayım. Bakın kul e, cael hakku diyor ya. Ondan sonra da vema ile başlayan ve devam eden kısmı ben parantez içinde almışım. Neden? İşte o İsra 80 pardon. İsra suresi 10 81'indeki ile hemen hemen aynı Farkı ne? Yani Câel Hakkû demiş. Orada zehkal batil var. Burada da vema yupti vema yupti ul batillu vema yuidu var. Demek ki o parantez içine alınan e, ikinci kısım ile zehkal batıl aynı manada. Biz bunu matematikte öğrendik değil mi? Matematikte ne kurul diyorduk biz buna? Dışı sonra içini yapıyorduk. Evet sonra dışı sonra içini yapıyorduk. Matematikte değişim kuralıydı. Hani A artı B artı C eşittir A artı D ise parantez içinde B artı C eşittir D oluyordu. Yani biz bunu matematikte öğrendik ama e, yani sayılar olarak öğrendik. Hayat pratiği olarak öğrenmedik. İşte e, Kur'an'da da o matematik kuralını uyguluyoruz. İki tane ayet var. Birisinde ve kul hakkı ve zehekal batıl diyor. Burada da ve ma yübdeyül batılı ve ma yüidü diyor. Demek ki zehekal batıl ile bu öbür kısım aynıymış. Ne demek ve kul cahil hakkı ve zehekal batıl? Hak geldi ve batıl zail oldu. Zail olması ne demek? Yok olması zeval bulması. Yani tesirinin etkisinin gitmesi demek. Şimdi burada da vema yubdi ul baatilu vema yu idudda bir açıklayalım sonra ne demek istediğimi izah etmeye çalışırım. Yubdi u burada ortaya çıkaramaz diyor. Bunun kökü aslında bde. Bde Be, e, ne demek? Başladı demek. Yubdi da başlatmaz pardon başlatır başındaki ma olumsuzluğuyla beraber de başlatmaz şimdi tabi burada neden ortaya çıkaramaz diye şey yapmışlar başlatmaz deyince bir şey olmuyor yani size bir şey ifade etmiyor ben hadi böyle durarak anlatıyorum ki sizin kafanızda bir kavramlar e, oluşsun diye şimdi batıl bir şeyi başlatamaz ne demek Şimdi ümit ölmüş. Yok olmuş, yok olmuş. Ama ama bir şey söyleyeceğim. O bizim buradan baktığımızda. Yani insanların iddiası bu değil. Şimdi batıl deyince neyi anlamalıyız biliyor musunuz? İnsanlar kafalarında bir sistem oluşturuyorlar. Komünizm gibi, bilmem izim gibi, işte müşriklerin oluşturduğu sistem, putperestlerin oluşturduğu sistem, laiksizizm, deizsizim'den sonra izim denilen her türlü sistem var burada. Bu diyor ki hak. Doğrusu bu. Ya bunun üzerine sistem kuruyor. İşte Rusya'da komünizmin uygulanması için biliyorsunuz yapılanlar var insanlar mahvoldu. Sosyalizmin uygulanması ile ilgili yapılanlar mahvoldu. Hitler'in yapmak istediğini biliyorsunuz. Bunlar yakın dönem şeylere. Bir şey oluşturulmaya çalışıyor. Diyor ki en doğrusu bu. Allahu Teala da diyor ki peki onu yapanlar ne diyor? Yeni bir sistem buldum en doğrusu bu bak nasıl bir dünya düzeni kuracağız diyor. İşte o kuracılız derken bir başlatma eylemi yok mu? İşte bu başlatma eylemi bu. Allahu Teala diyor ki, hayır diyor, batıl bir şey başlatamaz diyor. Çünkü sistemi ben kurdum. Benim sistemimle örtüşen hak sistemle örtüşen şeyler e, başarılıdır. Hatta bunu bile demiyor. Bundan başka sistem yoktur diyor. Geri de dönemez diyor. oraya geleceğim şimdi. Şimdi başlangıcında bir şey diyeceğim. Bakın son ilginç bir şey söyledim. Bununla örtüşen sistemler başarılır dedim ya. Bakın bu bile değil. Çünkü bu neyi yanlış neye yanlışa götürüyor biliyor musunuz? Ya yani bir İslam var. Bir de İslamla örtüşen bir sistem var. Ve maalesef insanlar bu dönemde bunu alkışlıyorlar. Alkışlamak zorunda kalıyorlar. Bakın biz demokrasi denilen insanların bulduğu bir sistem içerisinde Allah'ın doğrularını yaşamaya çalışıyoruz ve mutlu olmaya çalışıyoruz. Bak bunu anlayabiliyor musunuz? Biz seçim oldu geçen de. Demokrasi denilen sistem Allah'ın mi? Şeyde antik Roma'da Yunan'da oluşmuyor mu demokrasi? Yani insanların bulduğu bir sistem. Ha Niye kabul ediyor? Şu anki yeryüzünde Allah'ın sistemini kastetmiyorum. İnsanların bulunduğu sistemler içerisinde en iyi çalışanı e, halka en fazla yarı gözü gözükeni o olduğu için yapıyoruz. Biz bu sistem içerisinde koskoca Allah'ın hakikat sistemiyle örtüşleyen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve onunla mutlu oluyoruz. Bu bile değil aslında. Yani burayı bir açıklamak istedim. Ama... Bir insanın kafasında oluşturduğu sistem Allah'ın hak sistemine ne kadar örtüşürse insanlık sistemi açısından o kadar doğru. Ama tek hak sistem var. Diğeri batıl. Ne kadar şirin, güzel, sempatik gözükse de batıl. İkinci kısmına geleceğim şimdi. İkinci kısmında ne var? ve ma Buradaki kelime ne? Kök ne? İade. İade ne demek? Dönüş. Geri dönüş değil mi? Geri dönüş. Mesela bir malı alıyorsunuz sonra onu iade ediyorsunuz. Ee, başka anlamıyla redde yakın yani bu bizim geri verdiğimizde red var olabilir. Ee, mesela onunla ilgili bir kaç ayet var. Onu bulabilirsem şöyle söyleyeceğim. Allahu Teala onu Kur'an'da nasıl kullanmış? <gülüyor> evet, evet. işte onun şeyi var. Buruç onuç olması lazım. Bir bakayım. birkaç ayet var. Evet. Buruç suresi onuçta var. İnna ve yupdio ve yuido. Şüphesiz muhakkak ki o ilk defa yaratır. Ve iade ettirir, döndürür var. Birkaç daha ayet vardı, ona şey yaptım. Ee, Yunus 34'te var. Yunus 34'te de buna benzer bir e, ifade var. Okuyorum, açtım yeni. Siz açtınız mı orayı? Buna çok benzer bir ayet. De ki diyor, sizin ortaklarınızdan o örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek kim var? De ki, neredeyse tekrarlanmış, örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz, çevriliyorsunuz? Bakın burada, e, ul diyor, işte bede var, başlatarak yaratma sömme yuiduhu sonra iade eden bu birkaç yerde geçmiş bir de Rum 27'de geçmiş bu evet onu söyleyeceğim Rum e, 27'de ifadeler çok benzer ve huvellezi yebdeül halka sömme yuiduhu ve huve ehvenu aleyh ve lehul mesalul ala ve huvel azizul hakim ne diyor? O öyle bir mabuttur ki o önce her şeyi yaratır, sonra öldürür ve tekrar diriltir. İşte iade bu. Ona göre pek kolaydır ve onundur göklerde ve yeryüzünde bütün sıfatlar ve odur aziz ve hakim olan. Şimdi Allahu Teala iadeyi şey olarak kullanmış. Yeniden diriltme olarak kullanmış. yani şöyle. Önce Allahu Teala sistemi bir yaratıyor. Ondan sonra da iade ediyor. Yani yaratma sistemini bakın burası ilginç işte birleştiği yer geriye çevirerek tekrar yapıyor. Bunu anlaşılması ben Kur'an yerlerine baktım. Önce okuyup dedim de şey, anlaşılamamış bu konu. İade etme, yeniden diriltme olarak şey yapmışlar. Peki biz kullanırken işte reddetme manasında da iade ediyoruz. Bu manada da geri çevirme. Şimdi ikisinin birleştiği yeri söyleyeceğim. Bakın Besmele'yi işlerken hatırlıyor musunuz? Rahman ve Rahim'i işlemiştik. Rahman ve Rahim'de ne vardı? Rahman Allahu Teala'nın sistemi kurduğu esma. Yani sistemi Er-Rahman esmasıyla kuruyor ama dönüş iade Rahim esmasıyla. Ve sınırı da bu dünyanın ve Allahu Teala bu sistemin geri dönüşünü neye endekslemiş? Şu anki dünya sistemini kıyamet denilen birinci sura üfürülmesiyle bitirmiş, bütün sistemin bitişi, dikkat edin, dünya sistemin değil ve ikinci surla beraber yeni bir sistem başlıyor. İşte ikinci surla beraber yeni sistemin başlamasında artık rahim esmasının tecellisi var. Ara bir dönem var, işte Malikiyev-i din gününde işledik, o Malikiyev-i insanlar ikiye ayrılıyor. Birincisi cehenneme gidip artık geri dönmenin içerisine giremeyecekler. İkinci kısımda el er rahimle beraber geri dönüşün içerisine devam edip artık sistemin geri saydığı yöne gidenler. Neden işte rahmanla başlayıp da rahmanla bitmiyor? Allahu Teala orada bir eleme yapıyor. İşte <gül> ve kulcağın hakkı ve zahekal kalbatel, inne ve zeh e, e, e, e, neydi? İnne <gül> kalbatla kane zehuka, da yok olmaya mahkumdur. İşte sen hak sistemin içerisine giremezsen, cehennemlikle tasvir edilen alana girersen orada yok olup bitecek. Bakın bu ahiretteki açıklaması bir evvelki dünyadaki sistemsel açıklamasıydı. Şimdi ahiretteki sistemsel açıklaması. Hangi sistem, hak sistem geçerli olacak? Allah'ın hak sistemi geçerli olacak. O da rahimle işte devam edecek. İşte buradaki ve ma u başlamaz errahman yani pozitifteki ifadesi bunun rahman ve ma yüidu iade edemez, döndüremez işte o da rahimin. İşte o şeyde ne diyor? Demin okuduğumuz Buruç 13'te işte innehu diyor. İşte şüphesiz Allah döndürür. Başlatır ve döndürür. Bir Allah'ın sistemi var. Bir de insanların sistemi var. İnsanlar kendi sistemlerini Allah'ın sisteminin yerine koyuyorlar. Bırak ahireti. Daha dünyada bile o sistem o izimler, ideolojiler yaşamıyor. Çöküyor. Başka bir izim gelip onu yapıyor. Bırakın onu. Ahirette de bunu anlayacaklar hak başlarına geldiğinde hak gözüktüğünde e, asıl sistemin Allah'ın sistemi olduğunu anlayacaklar. İade eden de işte e, o sistem. Peki mekanizma nasıl işliyor? Zihin e, Bir kere e, başka bir ayette dur neydi işte. Enbiya 18'de demin okuduk ya biz Hakkı batılın tepesine öyle bir atarız ki onun beynini parçalar, dimağını parçalar diyor. Demek ki bu hak sistem önce beyinlerde bir tahribat yapıyor. Poziti bu negatifte. Pozitifte ne var? Beyinlerde idrak oluşturuyor. İrşat oluşturuyor. Yani hepimizin arkadaşlar kafasında bir sistem var. Ya şu şöyledir bu böyledir diye. Biz hak bir şekilde bize Rabbim bunu gösterdiğinde kişi aracılığıyla dolayı bir ayet aracılığıyla da bir hoca mürşit aracılığıyla dolayı bir şekilde olduğunda bizim önce beynimizde fırtınalar dönüyormuş demek ki. Vay be bu böyleymiş. Hmm, benim bugüne kadar yaptıklarım düşün, pardon düşündüklerim demek ki doğru değilmiş. İlk etki nerede oluyor? Beyinde. Ne diyor? Dimağını parçalar diyor. Bu bakın hidayet yolundaki bir kişi olarak bizler. Hani Fatiha suresinde hidayetin üç kısmını yapmıştık ya. Bir adamın hiçbir hidayetle alakası yok. İlk defa hidayete kavuşuyor. Doğru yolu göstermek açısına, İslam'ı göstermek açısına hidayet oydu. İkincisi zaten hidayet üzerine olan bir kişinin Hidayetinin artması olarak, iadesini, e, hidayetinin artması olarak vardı. Hani e, Abdullah i̇bn Mesud diyordu ya, Erşitna, Esra'ta Müstakim diye okumuş ya onu. E, eriştirmek, yani kemaliyetle bir eriştirmek manasında. Bir de üçüncü manası hidayete, e, belirli bir idrak düzeyine hidayete eriştirdin, eriştin de orada bir de sabit kalman için Allah'ın desteği olan hidayet var. Ona da Hazreti Ali ne diyordu? Sebbitna sıratı müstakim diyordu. Sebat ettir ayaklarımızı orada sabit ettir. İşte üç kısım. Yani biraz benim biraz evvel benim söylediğim e, dimalları parçalar. Müslüman olmuş bir insanın idrakının değişmesi için. Yani bildiğim doğrular var. Değişiyor. Mesela la havle ve la kuvveti illa billah'ın derin manasını anladın. Vay be böyle miymiş diyorsun. Yani ben bu sistemi daha farklı algılıyordum. Meğerse her şey Allahu Teala'nın esma, hüsnasıyla gerçekleşiyormuş. İşte onu konuştuk. La Havle'deki, bakın kitaplarda pek bunun açıklaması yok. Ben çok baktım, yok. Havle ne olarak izah ediliyor baktınız mı? Ben günlerce araştırdım Havley'e. Güç, kuvvet diye bir değişik bir izah var. E kuvvet zaten güç demek. Havle ne oluyor o zaman? Havle başka bir kavram olması lazım ki bakın müthiş farklı bir kavram olması lazım ki e, o kadar konsantre bir ifadenin içinde yer almış. Bakın en üstte la ilahe illallah en yüksek konsantre formül varsa bir altında la havle ve la kuvvet var. Bu kadar konsantre bir şeyde birinci, ikinci kısım kuvvetse birinci kısma sen kuvvete yakın bir mana kullanamazsın. Yani ku, ku, formülün kuvvetliliğine uymaz. Hale fiili var Kur'an-ı Kerim'de hale. Havle oradan geliyor hale. Ne demek hale? Ee, diyor ki Allah kişinin kalbi ile kendisinin arasına girer diyor. Artı Nuh aleyhisselam'ın oğluyla bir şey var ya sahnesi var ya şeye davet ediyor Nuh aleyhisselam oğlunu yok diyor ben kendim kurtarırım diyor. O sırada diyor aralarına diyor dalga girdi diyor. Yani araya girme fiili hale. Bir de havle Türkçede tahvil olarak kullanılıyor. Tahvil var ya hisse senede buna tahvil gibi. Ne? Aslında o neyin ifadesi? Paranın ifadesi. Ama kağıt haline dönüşmüş. Evrak. Kıybetli evrak. Ama kağıtta bir kıymet var mı? Yani gramla tart kaç turşu gelir. Ama üzerinde milyarlar var. O milyarlarca mülk ne hale gelmiş? Kağıt parçası haline gelmiş. Tahvil olmuş. Değişim aracı. Değişim aracı. Bakın bunu biraz daha izahlayayım. Su var değil mi? Su buhara dönüşüyor. Buhar yağmura dönüşüyor, yağmur kara dönüşüyor, kar buza dönüşüyor, buz doluya dönüşüyor. Aslında aslı ne bunun? Su. Ama değişik şekillerde tahvil oluyor, değişiyor, dönüşüm oluyor. İşte allah Teala bunu diyor. Sistem ne diyor? Allah'tan başka dönüşen, dönüştüren, gördüğünüz araya giren sebep olan vesile başka bir şey yok diyor. Esma-ül Hüsna'ları, Esma'ları okumadık mı isimleri ve Esma'ları? Kainat diyor benim Esma'larımla her şey onda tecellii oluyor. Sizin cisim olarak gördüğünüz her şey de aslında benim Esma'larımın değişik hale gelmiş şekilleri. Sen yemek yiyorsun. Aslında sana Allah enerji veriyor bir şekilde rızkıyla. O yemek vasıtasıyla oluyor. O rızkı yiyiyorsun, Vücudunda görme duyusu olarak işlev görüyor değil mi? Enerji geliyor bir enerjiyle. El Basir esmasına dönüşüyor. Tefekkür ediyorsun, beynine geliyor El Alim esması oluyor, düşünce oluyor. Yani her şey Allah'ın esmalarının dönüp durduğu, tahvil olduğu bir sistem aslında. İşte la havle. E şimdi bunun bugüne kadar kitaplarda açıklananla ne alakası var? İkincisi de kuvvet. Yani işte o, Orkun arkadaşımız o bayağı tesirinde kalmış Okun'un. Enerji denilen, ee, affedersiniz, kuvvet denilen fizikteki o F var ya aslında meleklermiş. Yani şu kitap burada duruyor ya aslında bunu bir melek, meleki kuvvet aşağı doğru çekiyor. Biz çekim bir biz yerçekimi kanunu diyoruz. Tamam sünnetullah gereği formüllerle ifade edilen sayısal değerlerle ortaya çıkan bir şey var. Ama geçen arkadaş söyledi bunu bir türlü izah edemiyormuş fizikçiler. İşte solucan teoremi bilmem ne doğru, teoremi kütle çekim. Ama yani bir şeyler var matematik. Ama bir türlü bulamıyorlar onun olduğu. İşte melek. Meleki kuvvet. Bununla ilgili şey var. Bir hadis varmış. Güneşin meleki kuvvetler tarafından yörüngesinde tutulduğu. Bakın şeyi reddetmiyorum. Ben hayatım benim fizik kanunlarıyla geçti. Fiziksel kanunlarla ifade ettiğiniz bir mutlak değerler var. Bu da Allah'ın sünnetullahı. Ama derin boyutlarıyla hikmetine baktığınızda Allahu teala orada meleksel sistemi koyuyor devreye. Ya düşünseniz de şu an yere biz normal geliyor. Şurada duruyoruz ya biz. Aslında bir meleki kuvvet bizi asılmış. yani karikatürze ediyorum. Aşağı doğru bizi çekiyor. Ama rastgele çekmiyor. İşte yer işte kuralı senin kütlen bilmem karesiyle orantılı bir şekilde çekiyor. Bunu hangi ortamda çekiyor? Kendisi etrafında saatte 180 bin kilometre hızla dönerken dünya yapıyor. Onu. Evet. Peki hocam uzayda yok mu? Her yerde var. Niye yer çekmiyor? Saat 18. O, şimdi, tek şey yer çekimi değil. Kuvvet. Yani yer çekimi kuvvetlerden bir kuvvet. Yani başka kuvvetler de var mesela Bing Bang olurken her şey bir kütlede değil miydi bir anda patladı yayıldı burada bir F kuvveti yok mu bu da meleki bir kuvvet. Yani yer çekimi kuvvetlerden bir kuvvet bizim algıladığımız bir şey yani gravity ile ilgilenen bir şey mesela e, kara delikler ne oluyor e, bırakın bütün cisimleri ışığı bile kendine soğuruyor orada bir kuvvet yok mu yani buna sadece yer çekimi diyemezsiniz. Aklımıza gelen kuvvetle ilgili her şeyin içerisinde bu var. Ha melekler sadece onunla mı görevli? Hayır. Bir yağmur tanesini aşağı indiren melek diye biz iman etmedik mi ona? Bunun içinde de var. Bunu niye anlatıyorum? La havle, havle kısmını biraz anladı. Ve la kuvvete. Kuvvet de yok diyor. Yani etki şey. Yani buna biz fizikte ana kanun olarak ne var? Madde ve enerji diye. Geçmiyor mu? Yani madde La havle kısmına giriyor, enerji de ve la kuvvete kısmına giriyor. İlla billah, bak illa Allah değil. İlla billah. İlla Allah olsa şirke yakın bir ifade olur. Ama illa billah da o bi var ya ile, ile de işte o esmaları ya da melekleri izah ediyor. Hani bir ismi Allah diyoruz, bak billah demiyoruz. Allah'la yapamazsın. Bir ismi Allah, Allah'ın ismiyle iş görürsün. Bu da neye benziyor? Hani bazı, ayetin, bazı yerlerinde ayetlerden na diyordu ya biz yaptık. Bazı yerlerinde de ben yaptım diyordu işte. Evet. Ben bizzat Allahu Teala'nın zatı, biz deyince de sistem işte. Evet. Hak sistem işte buradaki ifadesiyle. Hak sistem. Meleklerin de dahil olduğu, fiziksel kanunların da dahil olduğu, esmaların da dahil olduğu bir sistem. İşte bu la ve la kuvvet de burada hak sistemi anlama açısından bağlı oldu. Çok oldu. E, hak sistem var zaten ama bizim algılamamız cahili oluyor işte. Teferruatıyla, kuralıyla öğrenmemiz cahili oluyor, geldiğiyle oluyor. Bize göre geldi. Sistemde e, zaten var. Biraz e, ya geniş bir kavram, şey, kar, e, teferruatlı bir kavram o yüzden kusura bakmayın geniş aldım ama son cümlelerle hedefe e, geldiğini düşünüyorum. Notlarıma bakıyorum e, başka bir şey var mı? Bu şeyde de Bakara suresinde de bir ayet vardı ilk sayfalarında. Hani onlar bir ateş yakarlar diye bir ayet vardı ya ateşin çevresinde de ısınırlar. 17. ayet Bakara'da. Bunu da ben bu hak sistemi, batıl sistemi adına şey buluyorum. Meslühum ki meselillezi Naran felem Atvlehu zehe Allahu bin Nurihim Ve terekaum fi zulümat vela yüpürüun. Onların misali ateş yakan kimsenin haline benzer ki o vakit ateş et ateş etrafımdaki şeyleri aydınlatınca Allah da onların nurlarını giderir. Onları karanlıklar içerisinde bırakır artık göremezler devamıyla sağırdırlar dilsizdirler kördürler artık dönemezler. Burayı ben uzun süre anlayamamıştım işte o cumartesi günleri Arapça dersi görüyoruz böyle teknik bir şekilde görüyoruz orada çıktı bu ayet hatırlıyor musunuz Kayhan Bey? Yani onların misali ateş yakan kimsenin haline benzer. Şimdi ateş nerede yakılır karanlıkta yakılır değil mi? Yani hak sistemden uzaklaşmış karanlığın içerisinde duruyorlar. Ateş yakmaları neyi temsil ediyor? Birinin aklına bir fikir geliyor. Ya şöyle olması lazım diyor. Bir sistem aklına geliyor kısa yoldan gidersek bugünkü şeyle. Ya diyor aslında şunun şöyle olması lazım, şöyle olması lazım, şöyle olması lazım diyor. Fakat diyor ki, o, o, yani o fikir onlara bir aydınlık veriyor, geçiciye bir aydınlık veriyor. Fakat diyor ki Allah, Allah onların nurlarını giderir diyor. Yani kendi sistemlerine giderir. Hani biraz evvel yaptık ya Allah batılı başına şey yapar diyor. Ne yaparmış öyle olunca ve onları karanlıklar içerisinde bırakır. Ya yani kendi oluşturdukları sistem, batıl sistem... Allah'ın hak sistemi tarafından giderilince bu büyük peygamberler tarafından getirilen din gibi de oluyor. Bireysel anlamda da kafamızda atıyor Allahu Teala hakkı. Gerek yaşamsal olarak, gerek idrassak olarak, gerek irşatsal olarak. O zaman anlıyor ki kendisinin oluşturduğu sistem bir işe yaramıyor geçici ve nerede kalıyor? Tekrar o zulümat içerisinde kalıyor. Ve artık diyor onlar göremezler. Neden göremezler? Çünkü kendi sistemlerine takılı kaldılar. Ancak nur olursa Allah'ın nuru semavatı vel art var ya nurun içerisinde sen gidersen onları görebiliyorsun. Yoksa izimlere takılı olarak gidiyorsun. Bugün internette o felsefik akımlarla mücadele eden arkadaşlar var. İşte tahmin ediyorum Ufuk da aynı şeyi yapıyor. Yani adamlar kafalarında bir ideoloji belirlemişler. İnternet ortamında nefislerin kontrolsüz olduğu bir şey ya zincirsiz bir alan. Gidiyorsun istediğin şekilde küfür ediyorsun şey yapıyorsun karşılıklarken sıkar. Ama o klavyenin başına geçince bütün nefisler yani nefis klavyenin başına geçiyor aslında. O sapık inançlar şunlar bunlar şeytanın da vesveseyle beraber devreye giriyor yazıyor. Orada ne izimler ne bilmem neler sapkınlıklar dönüyor. O zaman görüyorsun zaten ya böyle bir e, ayağını sağlam basmaya çalışan bir adam görüyor zaten orada ya bunlar ne diyor ne yapıyor görüyor ama kendileri farkında değil işte bu oradaki ayla summun bukmun umyun sağırdırlar dilsizdiler kördürler artık onlar dönemezler. Böyle dönemezler. Neden? Yani Allah'ın sistemi dışında bir sistemin, kendileri oluşturdukları bir sistemin doğru olduğuna inanıyorlar ve onunla ilgili öyle bir mücadele ediyorlar ki. Summun, bukmun, umyun. Şey olmuyor, dönemiyorlar artık orada ne yaparsan yap. Ama işte Müslüman'ın o Müslüman kelimesinde ne var? İslam var, teslimiyet var. Sen önce teslim oldum diyorsun. Hz. İbrahim'e ne diyor? Bakın Hz. İbrahim'e diyor Allahu Teala. Teslim oldu diyor. O da diyor ki alemlerin Rabb'ına teslim oldum. Yani bunu hiçbir daha dine dinin kapısındayken bunu demiyor bakın. Dinin kapısındayken bunu demiyor. Dinin maksimumunda yaşıyor, bize göre idrakını, yaşantısını düşünün, imanını düşünün. Buna rağmen Allahu Teala diyor ki teslim ol. O da diyor alemlerin Rabb'ına teslim oldum. İşte teslim olarak biz yaşarsak ya aslında şöyle olması lazım. Ya aslında bizim sistemimizde var. Bu böyle olması lazım. E, dersen teslim olmuş olmuyorsun hani geçen gün konuştuk hatırlıyorsun önce teslim olacaksın ondan sonra allah Teala'nın bunu yaratmasındaki sistem hakikat ne var diye onu düşüneceksin bak öbür türlü yanlışa götürüyor ya ben bunun bütününü anlayayım da ondan sonra gireyim dediğinde yanlışa götürüyor çünkü şeytanın oyunu çok geçen gün şurada Yusuf söyledi çok ilgimi çekti sizle de paylaşmak istiyorum yani yanlış sistemler hakkında bunu bahsediyorum. Demiş ki, ya demiş sünnet diye bir şey çıktı. Bak burayı iyi dinleyin. Bir bakar mısınız? Burayı iyi dinleyin. Ya sünnet diye bir şey çıktı. Farzın önüne geçti. Ne kadar yanlış ben ne yapıyorum demiş biliyor musunuz? Sünnetleri kılmıyorum bütün sünnetleri terk ettim terk et. farzı kılıyorum farzı da iki rekat kılıyorum bak buraya kadar yanlış ama şimdi bak şeytanın girdiği yer şurası niye demiş çünkü iki rekat kılıyorum ama ağır ağır kılıyorum Allah'la iletişimimi maksimumda tutuyorum bak görüyor musunuz şeytan taktiğini ne, bir şeyleri verirken bir pardon bir şeyleri almak için neleri veriyor? Bizim kılamayacağımız güzellikle namaz kılmasına müsaade ediyor onun. Allah bilir hiç dokunmuyordur. Vesvese bir şeyi getirmiyordur. Çok güzel namaz kılıyordur ama koskoca Muhammedun Resulullah sistemini çizdiriyor onda. La ilahe illallah'tan da yarısını kestiriyor. Şeytan, Onu da iki rekât kılıyor. Dikkat edin, şeytan size Allah'la kandırmasın diye bir ayet var galiba. Evet. Değil mi? <gülüyor> bu işte, dikkat edin, siz Allah, Allah dikkat edin, şeytan size Allah'la kandırmasın diye benzer bir ayet var. Bu da ne biliyor musunuz? Şeytan ne diyor? Ben onlara her yönden yaklaşacağım diyor. Ne diyor? Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından. İşte bu nereden yaklaşma? Evet, sağdan. sağdan yaklaşma. Adam doğru yaptığını zannıyor ya, ben Allah'la iletişim kuruyorum ya diyor. Şeytan da öyle bir şey ki işte yani bakın şunu diyorum ben. Şurada şeytan kapıdan girse hepimiz korkup kaçmayız. Herkes alı, taşı eline alır u üstüne gider. Ciddi söylüyorum. Ama şeytan öyle hamle yapmıyor ki bize güreş gibi altımızı alıp da bize hamle yapmıyor ki. Onun işi beyinle. Beyinle ve sadırla. Gönlüne bir vesvese veriyor aklına virüs veriyor. Ya aslında şöyle de böyle de sen oradan gidiyorsun zaten. yok İşte bütün bunlar Allahu Teala'nın sistemine yeterince teslim olup iman etmeyip de kendi kafamızda kurduğumuz acaba şu şöyle sistem olsa nasıl dediklerimizden. Gerek en bariz olan müşriklerin kurduğu sistemle batıl sistemle gerekse bireysel olarak kendi kafamızda oluşturduğumuz sistemleri Allahu Teala diyor ki işte onlar hak değil batıl ve onlar yok olmaya mahkumdur asıl değerli olan doğru olan hak olan ise benim sistemdir. Sen buna uyarsan çok güzel yaşarsın ahirette de işte o rahim denilen geri dönüş sistemine iade olursun iadeyi anladınız. Yoksa yok olup gidersin. Karar senin. Allah bizi hakkı hak bilip ittiba eden, batılı batıl bilip ondan sakınan kullarından eylesin. Allah bizi sıratı müstakiminde eylesin. Onda ayağımızı sabit kılsın. Bize de o yolu kolaylaştırsın. Sadakallahül azim.